Dolayısıyla Sizin girdiğiniz bölümden Ben cevap vermek istiyorum Gerçekten Musa abi de Söyledi zaten onunla ilgili Bugün Kişinin Evinde kılacağı farz namazları Mescitte kılması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 25 derece daha faziletlidir Bir rivayette 27 derece Aynı şekilde Kişinin sünnetleri Sünnetleri bunun gibi Allah Resulü Esselet ve Selam'e uyarak evinde kılması, mescitte kılmaması, sünnete uymasından ötürü ecri vardır. Hatta bazılarına göre diyorlar ki yine 25 derece daha fazla ecri vardır. İnşallah siz e, ben bitti dediğim zaman diye başka soru sormak isterseniz sorarsınız. Benim gücüm varsa cevap veririm. Şimdi teravih namazıyla ilgili bu Ebu e, şey Ömer'i kastediyorsunuz. E, Demişsiniz ki yazmasanız açıklayacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnet namazı hiçbir zaman cemaatle kılmaması ve başkalarının da bundan men etmesine rağmen ikinci halife bunu uygulamış ve bid'at olduğunu itiraf ettiği halde ne güzel bid'attır deyip bunu sünnetleştirmiştir. Bugün de görüyoruz demişsiniz. Ancak doğrusu bu haberin bir kısmı sahihtir bir kısmı zayıftır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı sünnetleri mescitte kılmıştır. Ben şimdi size soruyorum. Siz diyorsunuz ki ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnet namazlarını mescitte kılmadı diyorsunuz. Peki bana söyler misiniz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnet namazını, teravih namazı sünnet namazlardan değil midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu mescitte kılmadı mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu mescitte kıldı. Tamam İnşallah ben siz e, cemaatle kılmadı diyorsunuz ancak demin Abdülmuntakim kardeşin söylediğine katılıyorum e, sizde bizde olduğu gibi e, sizin rical ilminiz yoktur cerh ve tadil olmadığı için bu anlamda sizin kafanız karışık olabilir ancak ben bu konuyla ilgili sahih kaynaklardan burada inşallah paylaşacağım Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birkaç gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, tabi şimdi siz cemaatle kılmadı diyorsunuz, e, bu sözünüze göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''İbtedu billedeyni min ba'di Ebu Bekir ve Ömer de demedi.'' diyeceksiniz değil mi? Öyle diyecek misiniz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra şu iki kişiye uyunuz da demedi diyeceksiniz değil mi? Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu da demedi diyeceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasından razı olmaz. Hah. Eğer böyle yaparsanız, sizinle mantıkla konuşmamız gerekir. Eğer siz dememiştir diyorsanız, siz dininizin nereden aldığınıza bakınız. Ancak bu konuyla ilgili ben size fayda sağlar ümidiyle bazı şeyler söyleyeceğim. Yani Şia topluluğunun teravihi reddettiklerini, kabul etmediklerini biz bilmekteyiz. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını kıldırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üç veya dört gece kıldırdı ve her geçen gün onun arkasındaki kalabalıkların sayısı arttı. Daha sonra Allah Resulü Satt ve Selam bir daha bu namazı kıldırmak için çıkmadı ve Ramazan ayı bittikten sonra Allah Resulü Satt ve Selam'e ashab bunun durumunu sordu, nedenini sordu. Allah Resulü Satt ve Selam dedi ki, ben bu namazın sizlere farz kılınmasından korktum. Aynı. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hac her sene mi farzdır? Hac her sene mi farzdır diye sorana Aleyhisselatü Vesselam'in yüz çevirmesi gibi. Çünkü korkuyordu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ee, vahiy inerde. Çünkü o an vahiy in, in, in, iner haldeydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattaydı. Hac her sene farz olunur diye korkuyordu. Bu sebeple sizden önceki ümmetler çok soru sordukları için helak edildiler demiştir. Evet. Biz kaynak da getiririz inşallah. He, he, kaynak da getiririz yani. Ben size Buhari desem inanacak mısınız kardeş? Yani önce siz ön önyargılısınız. Önyargıyı terk ediniz. Vallahi Yahudilere, Yahudiler ve Hristiyanlar bu konuda sizden daha öndedir. Allah'tan korkun. Yahudilere sorarsanız sizin ümmetinizin en hayırları kimlerdir? Derler ki, Musa aleyhisselam ve onun ashabıdır. Hristiyanlara sorsanız derler ki İsa aleyhisselam ve onun etrafındakilerdir. Onun havarileridir. Ama siz diyorsunuz ki ne bu ümmetin en şerrilleri Resulü aleyhisselatü ashabıdır. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Ve sükunetle dinleyiniz. Ben gerçekten... <gülüyor> Gitti mi? <gülüyor> Bilmiyorum Musa abi bu senin işin mi? Sen mi attın abi? Yani herhalde devam etmeye gerek yoktur. Yani bu Ee, belki şu kısmının bilinmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat sonra biliyorsunuz bu namazın farz kılınma korkusu, farz kılınma korkusu ortadan kalkmıştı. Amran radıyallahu anh mescide girdi ve baktı ki e, ümmet e, Müslümanlar namazı dağınık dağınık kılıyorlar. Herkes bir yerde toplanmış kılıyor. Küçük gruplar halinde cemaat oluyorlar. Sesleri birbirine karışıyor. Dolayısıyla Umar radıyallahu anh ee, Allahu alem Ubey ibn Ka'ba emretti dedi ki: "Geç sen ümmete imamlık yap ve onlara teravih kıldır." Birileri ona dedi ki: "Bu bidat değil midir?" O dedi ki: "Ne, bu, ne güzel bir bidattır." Dolayısıyla burada Umar radıyallahu anh'in aslında kastettiği iyi bid'at ve kötü bid'at gibi bir ayrım yapmak değildir. Bid'at-ı hasene bid'at-ı seyyiye bugün günümüzde dendiği gibi. Umar radıyallahu anh onlara şu cevabı vermek istemiştir. Yani niçin bid'at olsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'in Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'in hayatta iken cemaatle kılmış olduğu bir namaz. Ee, niçin bizim cemaatle kılmamız bid'at olsun? Aleyhissalatü vesselam Bu namazı cemaatle kılmasını terk etme sebebini zaten bizlere açıklamıştı. Bizlere açıklamıştı. Neydi o? Bu namazın farz kılınma korkusuydu. Artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefaat etti. Vahiy kesildi ve bu namazın farz e, olma tehlikesi ortadan kalktı. Dolayısıyla buna bid'at diyenlere bu ne güzel bid'attır cevabını bu sebeple vermektedir. Ancak bazı rivayetler bundan sonraki kısımda işte orada yirmi kıldırdığı e, ifadesi zayıftır. Elbani rahimahullah bunun zayıf olduğunu orada söylemektedir. Dolayısıyla biz e, siz hangi türlü konuşmak isterseniz biz sizinle konuşabiliriz. Yetmediğimiz yerde de Allah'ın izniyle kaynaklarımıza müracaat edebiliriz. Ancak siz Bizim kaynaklarımızı hakem kabul etmeyeceksiniz. Hem kaynak soruyorsunuz hem yalanlıyorsunuz. Gerçekten adaletten uzaksınız. Eyvallah benim diyeceğim şey, benim diyeceğim şey, yok biz seni şutlamayız. Sen edebinle burada dinlediğin sürece, bizim değerlerimize hakaret etmediğin sürece, gerçekten biz seni el üstünde tutarız. Ne dersin? Biz seni el üstünde tutarız. Sen bizim değerlerimize hakaret etmediğin sürece. Sen Ali radıyallahu an diyorsun. Vallahi biz Ali radıyallahu seviyoruz. La nufarriqu beyne ahadin. Hiçbirinin arasını bir diğerinden ayırt etmiyoruz. Bir sorunuz kendinize. Bulunduğunuz yere bir bakınız. Acaba siz siz Şii doğmadınız muhtemelen. Siz Şii doğmadınız. Öyle değil mi kardeşim? Siz Şii doğmadınız ama sonradan Şii oldunuz değil mi? Lütfen bana söyler misiniz? Şii olmak için sizden Ebu Bekir ve Ömer'e sövmenizi mi istediler? Ben şu an Şii olsam onlara sövmeden kabul eder misiniz bunu? Allahu Ekber. Vallahi böyle değil. Sizin kendi eserlerinizi önünüze koyabilirim. Allah Azze ve Celle bizleri de sizleri de affetsin sizlere istikamet versin. Allah Azza ve Celle sizin hakkı görmenizi nasip etsin. Ben şimdi size ayet okusam, Allah Azza ve Celle Tövbe Suresi 100. ayeti okusam ne yazar? Ayetlerle oynuyorsunuz, bırakınız hadisleri. وَالسَّابِقُونَ الَّذ۪ينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَاللَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَدُوًا Allah Azze ve Celle ensardan ve muhacirden Öncekilerden ve onlara ihsanla tabi olanlardan razı olmuştur. Bunu tevil edeceksiniz. Ben size ağacın altında bir biat edenleri söylesem bunu tevil edeceksiniz. Allah'tan korkunuz. Biz ashabın tamamını seviyoruz. Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbimiz bizi onlarla beraber haşretsin. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ha <laughs> ha Thank you.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 waar de vondst 100 miljoen de allemaal heel realistisch, nog is niet is niet is niet is niet is niet is niet is niet الشيخ صحابيين كشيخ مسيح لأهل سمطار المقايرين لأخوة المسيح هم ديكتك المدات بثلاثم حدث الشيخ ربوية تعالى درادة Alaykum rahmatullahi wa Allah razı olsun bunu takdim, kardeş. Evet Musa abi. Ee, Şimdi ben, yani biz ne kadar hadis getirsek, ne ik ben hatta diyorum ki zelfs, ik zeg zelfs, ik zeg zelfs, ik zeg zelfs, ik zeg zelfs, ik zeg zelfs, ik zeg zelfs, ik zeg zelfs, ik zeg zelfs, ik zeg Tamam nedir hakikat söyler misin? Hakikate çağırıyorum dediniz. Nedir hakikat? Çünkü e, ben öyle görüyorum sizin için ayette hadiste hüccet olmuyor. Ha, yarın sorulunca ne diyeceksiniz? Peki ne yapmamızı istiyorsun? Lütfen söyler misin? Yani bırak onu biz düşünelim. Yarın bize sorulunca ne diyeceğimizi biz düşünelim de sen bizi neye çağırıyorsun? Cevap bekliyorum. Ali radıyallahu anh e, diyorsun ki ilk halifedir bu mu? Heh, tamam biz sizin tarafta durduk. Kerbela'da sizin tarafta durduk. Tamam şimdi biz Kerbela'da sizin tarafta durduk. Başka ne istiyorsun? Ha, Hüseyin radıyallahu anh dedik. Başka ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ee, meseleniz bu mu? Bütün sancınız bu mu? Peki siz bizi Müslüman kabul ediyor musunuz? Önce onu bir sorayım. <gülüyor> Arkadaşlar önemli değil. Biz bunları her türlü... Heh. Siz bizi Müslüman kabul ediyoruz. Peki Müslümanlar dinde kardeş midir? Kardeştir. Değil mi? Vereceğiniz cevap bu. Şimdi Biz diyoruz ki, Ali radıyallahu anh birinci halife olması gerekirdi, ikinciydi, üçüncüydü neyse. Bu ihtilafları şimdi gündeme getirmek, siz hangi taraftasınız demek, söyler misiniz ümmete nasıl bir fayda veriyor? Nasıl bir fayda veriyor ümmete? Yani hadi Ali radıyallahu anh haksızlığa uğradı. Hadi Ebu Bekir, Omar radıyallahu anhum Böyle altını çiziyorum radiyallahu Anhum. Onlar ona haksızlık ettiler. Bugün bunu konuşmanızın, bugün ümmeti bölmenizin, bugün ümmeti şucu veya bucu diye aynı rafızi olmanın nasıl bir faydası var ümmete? Bırakınız onlar hesaplarını Allah azze ve celle soracaktır. Siz ne istemektesiniz? bak kardeş. Şimdi ben ben Hüseyin'den tarafım diyerek Allah'ın huzuruna gitmeniz, Allah'ın huzuruna gitmeniz gerçekten sizi kurtaracak şey değildir. Dolayısıyla biz diyoruz ki siz İbrahim'i, Ahmed'i, Mehmedi kimi suçluyorsanız biz evlerimizde otururken Sizler ta oralardan çıkıp bizim annelerimize sövüyorsunuz. Annelerimiz kim bizim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli zevceleridir. Pak ve masum zevceleridir. Ee, asla ha sen o zaman cahil bir şii isin. Ben bunu anlıyorum. Eğer sen eğer sen Şia'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerine sövmediğini Mekke'nin iki putundan kasıt, iki putu yani Ebu Bekir ve Ömer'den e, kimi kastettiklerini bilmiyorsan, kadınlarına lanet ettiklerini yani Ayşe ve Esma radiyallahu anhüme bunları kastettiklerini bilmiyorsan sen gerçekten şii, e, sen cahil bir şiisin. Ancak senin cahil bir şii olmadığını niçin düşündüm? Çünkü sen kasten sünni bir anne babadan doğduğun halde şii olmuş bir kimsesin. <gülüyor> e 9 aylık Şii izmi vallahi sen münazara yapmıyorsun çünkü sen delil getirmiyorsun. Peki ben sana hadis okuyayım ne diyeceksin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ve aleykum bi sunneti ve sunneti ne, deliliniz yoktur kardeş. Allah Resulü sallallahu Salam, ve Ali'yi övdüğü sözleri alın. Abu Bakır ve Ömer'i övdüğü sözleri terk edin öyle mi? Vallahi havaya e, siz heva dinine bağlısınız. Bakınız ben sizinle ortak bir noktada buluşmak istedim. Ben sizinle ortak bir parçada buluşmak bir noktada buluşmak istedim. Size soruyorum tekrar. Biz Ali radıyallahu anh'e düşmanlık yapıyor muyuz? Muntakim kardeş vereceğim bir saniye inşallah. Çünkü bunlara ne kadar hadis okursan Bunlar hadise itibar etmiyorlar ki Bunlar ayete itibar etmiyorlar Bırak artık gerisini He, Şimdi mesela ben bir soru sordum Ben bir soru sordum Biz Ali radıyallahu anh'e düşmanlık etmiyoruz Vallahi biz Ali'yi seviyoruz Vallahi Ümmüne Fatıma radıyallahu anh'e'yi seviyoruz Vallahi biz onlarla haşrolunmak istiyoruz Ancak Biz bunu yaparken Ebubekir, Ömer, Osman radıyallahu anhum ve ashabın tamamını seviyoruz. Ancak e, Abdullah İbn Sebe'yi iyi takip etmenizi, iyi tanımanızı istiyorum. Gerçekten sizler için üzülüyorum. Ben ben evet küfelleri de seviyordu. Vallahi istersen sana bir kitap vereyim. Onun ismi Men Menkata Hüseyin. Küfeller kimlerdi? Hüseyin radıyallahu anh'ı davet edenler kimlerdi ona iyi bak inşallah. Neyse Allah sana hayırlar versin. Allah sana hidayet etsin. Gerçekten ben sana dua ediyorum. Dolayısıyla ashabla ilgili ne kadar ayet okursam razı mısın? Ayet okuyayım mı kardeş? Ashabla ilgili ayet okuyayım mı? İster misin? Siz bana delil getiriyorsunuz. Ben size Buhari desem siz bana Kuleni diyeceksiniz. Öyle mi? He. He. Doğrudur. E cevap vereyim kardeş. Fatıma benim vücudumun bir parçasıdır. Onu inciten beni incitmiştir. E, Buhari'de geçiyor diyorsunuz. Doğrudur. Fatıma'yı incitiyorsunuz. Fatıma radıyallahu anh'i incitiyorsunuz. Doğrudur. Evet. <gülüyor> Neyse gerçekten isterseniz siz e, Arapça biliyor musunuz bilmiyorum. Youtube'u açın. Adnan el-Ar'ur. Allah ona rahmet etsin. Onun sizin alimlerinizle, sizin ulemanızla münazaraları var. Gerçekten ben burada söylediğin her şeye Allah'a hamdolsun cevap verecek durumdayım. Ancak sizde delil olmadığı için, siz işinize geleni aldığınız için... Dolayısıyla sizinle ilmi bir münazara yapılmaz. Ben akli olarak yaklaştım. Dedim ki ne bırakın geçmiş, geçmişte kalsın. Şu angeliniz an geliniz önümüzdeki Kur'an ve sünnette birleşerim diyorsunuz. Ama siz bizim önümüze geçmişi getiriyorsunuz. He, Buyurun bir şey mi dediniz Azeri kardeş? Kardeş ben biliyorum ben bunları çok iyi biliyorum çok iyi takip ettim dolayısıyla onların kaynaklarının olmadığını da biliyorum delillerinin olmadığını da biliyorum. Allah hamdolsun tarihi bizim gibi sahih olarak almazlar onların e, hadislerde takip ettikleri yolu da biliyorum aynen hevaya tabi olmuşlardır. Allah bunlara hidayet etsin yani gerçekten hidayete ererlerse biz buna seviniriz. <gülüyor>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 ik zie dat helemaal niet. gaan die jongens met een sahara jongen. dat is een hele andere zaak. als je een keer een keer gaat met de sahara, dan moet je daar niet meer mee. als je een keer een keer gaat met de sahara, dan moet je daar niet meer mee. als je een keer een keer ik heb er aan de slag. Ik er een andere aan de slag. Ik een الله أعلم هذا حسناً مراعي شكراً لحقاياً مكسفاً لهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكراً ja dit is het aantal weerhouders, het aantal dat er zijn. Nee, die worden het Het dat dat şimdi bu meselelere konuşacağız. Sizin ahileriniz budur. Siz kardeşlerim bu meselelere konuşacaksınız. İşte o zaman şöyle oldu, böyle oldu. İşte halifetim. Bunu konuşasınız. Bunu din imanınızı attırır. Gel dinler yani, e, için imanınızı attırıyor. Gayri İslami gibi imana sahibi olduğunun için din imanınızı attırıyor. Tabii ki o Ahl-ı Sünnet'ten bu kürsünüzü attırıyor. Neyse ben daha zor yapmıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi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 Alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Emre, ben sana een soru te istiyorum. Siz demin dediniz ki biz gerçekten sadece doğruları açıklamak istiyoruz. te Ben ik ki dat je fitne yapıyoruz deyin. Bu daha uygun düşer. Yo tamam Ik tamam, ben de zaten bitireceğim artık. Yalnız ben bir söz söylemek istiyorum. Kardeş siz Kur'an-ı Kerim'i sahih görüyor musunuz? Yani şu anki Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'e mi icabet ediyorsunuz? Zaten sen de serbest takiye yapabilirsin. Yani takiye sizde bu dinin bir gereğidir, asıldır. Ee, siz şu an elimizdeki mevcut Kur'an'a inanıyor musunuz? Ha, İnanıyor musunuz? Nasıl yani duruma göre değişir? Elimizdeki mevcut Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna iman ediyor musunuz? İman ediyor musunuz? Ha Tamam yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna, Cebrail vasıtasıyla vahiy olduğuna iman ediyor musunuz? İman ediyorsunuz. Peki Kur'an-ı Kerim muharef midir? Vallahi kendi ulemanıza sorun onu. Nasıl bir soru olduğunu kendi ulemanıza sorun yani. Kur'an-ı Kerim ee, muharef değildir. Peki velayet suresi diye bir sureyi biliyor musunuz hiç duydunuz mu? Velayet süresini duydunuz. Peki e, sizin Mehdi'nizin şu an İbni Hasan el Azkari dediğiniz Mehdi'nizin Ali radıyallahu anh'in elindeki Kur'anı getireceğine inanıyor musunuz? E, o zaman e, Allah alem sizin bu odaya girip Şiiliği öğrenmeniz gerekir bizden. Sizin bizden Şiiliğin ne demek olduğunu öğrenmeniz gerekir. Peki, siz velayet suresini duydum dediniz herhalde benim deminki sorumda. Velayet suresini duydunuz mu? Duydunuz mu? Duydunuz. O velayet suresinin... Kur'an-ı Kerim'de olmadığını biz biliyoruz. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir sure yok. Peki onun, o surenin Kur'an'da yok olduğunu söylemek Kur'an'ın eksik ve muharref olduğunu kabul etmek değil midir? Evet Emre Bey, buyurun. Hangi takiyeyle karşılık vereceğinizi mi bilmediniz? Ben bekliyorum. Velayet suresinin Kur'an'da olmadığını söylemek Kur'an'ın eksik olduğuna inanmak değil midir? Dolayısıyla siz kardeş soruma cevap ver. Takıya yapmak istemiyorsan soruma cevap ver. Benim soruma cevap ver. Benim şiilerle münazara yapmamamın tek sebebi var. Tek bir sebebi var. O da takıya yapmalarıdır. Hak, hakkı batıl batılı hak gibi göstermeleridir. Dolayısıyla yalan söz bizim için delil teşkil etmez. illa Ancak zanna tabi oluyorlar. Kardeş ben bir soru sordum. Lütfen bana açık. Neye inanıyorsan onu söyle. Nasıl demin dedin ki evet Kur'an-ı Kerim dedin vahiydir. Muharref olduğuna inanmıyorum. Velayet suresini biliyor musun diyorum evet diyorsun. Ben de diyorum ki ne velayet suresi diye bir sure yok. Ben ona inanmıyorum. Kim Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğunu söylerse, fazla olduğunu söylerse, muharref olduğunu söylerse, Vallahi ve huve kafir, ve huve kafir, ve huve kafir. Biz bunu söyleriz. Dolayısıyla senin senin ağzının laf yapması bize cevap olarak yani bizi mutmain etmez. Gözünü seyir. Hemen Ali'yi getirdin bana bilmem neyi getirdin. Bana Yunus 39 ne diyorsun? Kardeş ben bir soru sordum. Kim Kur'an'ın tahrif edildiğine inanırsa o kafirdir. Ne dersiniz? Ben size imanın tanımını yapın desem yapamazsınız. Ben size küfrün tanımını yapın desem yapamazsınız. Vallahi siz sadece Ebu Bekir ve Homer'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıma sövmeyin dediği şerefli ashabına iftira etmiyorsunuz. Vallahi siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Siz Ali radiyallahu anhe, siz vrouw, Fatima radiyallahu een siz Hussein radiyallahu anhe, vrouw, anha, vrouw, Allah subhanahu wa taala een vrouw, een vrouw, een vrouw, een vrouw, een vrouw, een vrouw, Bu adam. een vrouw, een velayet suresini kabul ediyorsa ve bunun Kur'an'da yokluğunu söylüyorsa onlara göre Allah Resulü ve Vesselam bir vasiyet yazdı ve bu yazdığı vasiyette bu yazdığı vasiyeti de e, Ali radıyallahu anh'e verdi. Aslında Ümmüne Ayşe'yi boşadı ama o vasiyette şöyle yazdı. Dedi ki ey Ali benden sonra Ayşe'yi boşa. Allah-u Ekber böyle bir şey olabilir mi? Zaten bir kimsenin ölümü, ölümüyle başlıyor. Hanımı kendisinden boştur. Ve buna benzer bir sürü iftira var. Allah'ın kitabına iftira var. Dolayısıyla kardeş sen bunu nasıl anlıyorsan anla. Ancak ben odanın yöneticisinden şunu rica edeceğim. Siz gerçekten kör birisiniz. Siz almak istemiyorsunuz. Ben sizin bu odanızda odadan ayrılmanızı istiyorum. Dolayısıyla ben odayı yöneten abimden bunu rica ediyorum. Bu arkadaşın Burada abuk subuk konuşmasına artık müsaade etmeyeceğiz. Çünkü sen hakkı görebilecek bir durumda olsaydın inanır mısın? Hemen derdin ki gerçekten ya Allah'ın kitabı Allah'ın koruduğunu haber verdiği, batıl onun ne önünden ne arkasından yaklaşamaz dediği kitabı nasıl muharref olur? Siz gerçekten e, bunu düşünmeniz gerekirdi ancak bunları yapamazsınız hiçbir şekilde ne delille. Ne hadisle, ne ayetle, ne de aklen Allah'a hamdolsun selefi anlayışa bir anlayıştaki bir Müslümanla siz münazara edemezsiniz. Allah'a sığınıyorum sizin fitnenizden. Allah sizlere hidayet etsin ve odadaki kardeşlere diyorum ki selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.